Hazırlayan ve sunan Çelenk Bakra. Merhaba. Öncelikle 1 Mayıs tarihli bir programda bir Mayıs anlamadan olmaz. İşçi bayramı gününüz için kutlu olsun. Bugün emekli olduğu için ders vermesi engellenen akademisyenlerden biri politik görüşleriyle de ön plandadır Büşra Ersanlı yazmış demiş ki yaratıcı emek mutlaka zulmünü yok edecek benim için en anlamlı cümlelerden biriydi ben de şunu eklemek istiyorum günümüzde yaratıcı ve paylaşımcı emek buna kültür sanatı ve kültürel endüstriyi katmak mümkün yaratıcı ve paylaşımcı emek dünyayı kurtarabilir ona hakikaten ihtiyacımız var Harçtan sanat programında ikinci kere Atina'dayız. Zira on dördüncüsü düzenlenen Documenta gündemimizde. Beş yılda bir düzenlenen bir etkinlik bu. Görsel sanatlar alanında dünyanın en çok konuşulan en geniş ölçekli sergi formatı. Tam yüz gün boyunca yüzlerce sanatçının ve Sanatla uğraşan insanın hatta bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen pek çok sergi, kamusal programlar, yayınlardan oluşuyor. 1955 yılından beri Almanya'nın Kassel kentinde 5 yılda bir düzenleniyor. Ama biz Atina'dayız dedim. Çünkü ilk defa 14. edisyonunda Dokümetler'in bir ayağı Atina'da, Yunanistan'ın Atina kentinde başladı. Tabii ki devamı her zaman olduğu gibi Almanya'nın Kassel kentinde gelecek. Atina'da 6 Nisan'dan itibaren gezilebiliyor. Geçtiğimiz ay yaptığım ilk programda zaten Dokumenta'ya yer vermiştim. Bu yıl Dokumenta'nın sanat direktörlüğünü Edem Schmidt üstleniyor. Ve onun aldığı bir karar zaten Atina'da gerçekleşmesi Kararını şu sözlerle açıklamıştı. Daha doğrusu Atina'da gerçekleşmesini şöyle gerekçelendirmişti Adam. Dokumentayı Kasele paralel olarak Atina'da yapmak istememizin sebebi demişti. Bu bölgede yaşanan siyasal sorunların ne kadar vahim olduğunu göstermek ve bunların yakında çok daha kötü bir hal alabileceğine vurgu yapmaktı. İşte bu fikirden hareketle Atina'dan öğrenmek, learning from Athens). Temasıyla, izleyiciyle buluşuyor dokümenti var. Bir nevi kriz coğrafyasına, e, uluslararası görsel sanatlar medyasının ve sanatseverlerin dikkatini çekmek istiyoruz. Diyor. ve Atilla kentinde zaten kriz sebebiyle ya da ekonomik sebeplerle altır kalan, terk edilen, işletilemeyen, sürdürülebilirlik açısından problem yaşayan pek çok kültür sanat kurumunu ve sergi mekanını tekrar canlandırdı. Bu anlamda kültür turizmine katkıda bulunduğu söylenebilir. Ama aynı zamanda çok da eleştirildi bu. Hem siyasetçiler hem sanat insanları Dokümental'ın bu yani Almanya'dan gelen bu girişimin baktığınız zaman biraz daha denilmesi incelediğiniz zaman kültürel bir sömürü geleneğinin parçası haline geldiğini e, söylediler ve aslında bunun Atina'ya hiçbir yararın olmadığını Dokümental'ın zaten yerelle ilişkisinin e, son derece problemli olduğunu, yerel aktörleri dahil etmediğini, hatta Yunanistan'dan davet edilen sanatçıların bile seçim ve prodüksiyon süreçlerinin problemi yaşadığına dair pek çok eleştiri aldılar. Ee, yine e, dokumentumda gündemde tabii Yunanistan'ın ya da Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu klorasyon bu, bu, gündeminde olan konulardan biri olan mülteciler ve göç meseleleri e, yine mültecilerin barınma hakkına verilmiş Barınma hakkını savunmak için Ben bir sanatçı topluluğu, Dokümental'ın 6 Nisan itibariyle başlayan açılış haftasında Dokümental'ın işte bu mülteci sorunlarına karşı sessiz kaldığı için aslında hiç de kendi öne sürdüğü amaca ve misyonu yerine getiremediği o amaca ulaşamadığının altını çizen bir protesto bildirisi yayınladılar. Her şeye rağmen bütün bu politik durumların ötesinde yani yarattığı tartışmalar ve sergilerin içeriği itibariyle e, dokümenta, e, siyasal e, tarihi, göçe, ekonomik krizlere, kültürel e, sömürgelere, sömürgeciliklere ve sömürü anlayışlarına dair pek çok temayı ve meseleyi sanat üzerinden yeniden düşünmemize yardımcı etmeye çalıştı. Bunu yaparken Atina'ya yayılan 40'tan fazla kültür sanat kurumu örneğin üniversiteler, konservatuarlar sanat okulları, eskiler gibi yerler, sinemalar kütüphaneler kültür merkezleri gibi yerler kullandı. Kamusal alandan yararlandı. Yani meydanlar parklar Pek çok sanat projesi ve performans ağırladı. 160 civarı sanatçı ve sanatla uğraşan farklı kuşak ve coğrafyalardan isim bu sergilere katıldı. Ee, Atina'daki ayağı Dokumenta'nın 16 Temmuz'a kadar ama geç tobes Atina yolu düşenle olattığımıza kadar görebilir. Kassel kentinde de bir ayağı olacak elbette. O 10 Haziran'da başlayıp 17 Eylül'e kadar devam edecek ve Atina'daki sergilere yeni proje üreten pek çok sanatçı Kassel'de de projeleriyle ön planda olacak. Şimdi hemen konuyu Türkiye'ye bağlayacak olursak, Documenta'daki sergilerde Atina'da Türkiye kökenli iki isim vardı. Nevin Ala daha bir bağlı cennet olduğu Bunlardan bahsetmek istiyorum. Nebinala'da ana mekanlardan biri olan Odeon Konservatuarı ya da Odeon Müzik Okulu'nda müzik odası Atina başlıklı bir enstelasyon hayatı geçirdi. Bu enstelasyon için mobilyalardan ve evde kullandığımız gündelik meslelerden örneğin mutfak eşyalarından bir cezveden dahi müzik enstrümanları üretti. Sehbalar, psikos sehbaları, sandalyeler, bunlar hep kullanıldı. Ee, şöyle demek mümkün, mobilyalar adeta kendi akustik öğeleriyle varlardı. Yani kendi ses çıkartma potansiyelleri vardı. Antropomorfik diyebileceğim, yani insan bedenini çağrıştıranı andıran biçimlere göndermeler yapıyorlardı. ve Kendi gözlerinden tırılar çıkartmak mümkündü. Evet. Bu ses yerleştirmesi gibi de okunabilir elbette. Atina için özel hazırlanmış bir çalışmaydı. Mobilyaların işlevini de tartışmaya açıyordu ve kültürün yaratıldığı koşullara dikkat çekiyordu. Sesle dair çok fazla çalışma vardı zaten dokumlarsa kapsamında. Nevin Anadolu'nda çalışması bunların içinde öne çıkanlardandı. Müzik Odası isimli bu işte enstrümana dönüşmüş Ve unsurları açılış döneminde 6 Nisan civarında ilk kez müzisyenler deneyimledi. Onlara performa etti, Böylece ses performansları ortaya çıktı. Size ilk olarak bu kaydı dinletmek istiyorum. Yani açılış günlerinde Nevin Aladağ öncülüğünde onun Müzik Odası adlı enstelasyonunu müzisyenlerin icra ediş biçiminden 3-4 dakikalık bir bölüm dinleyeceğiz. Sonra doküment sayıla devam edeceğiz. All uh right. -oh. Sadece Dans Sanat Programında dan programcınız Çelenk Teknik Musluk Seri'ye de teşekkür ederek programa devam ediyorum. Az önce dinlediğimiz sesler, Nevin Aladan, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli bir görsel sanatçıdır. Ee, Müzik Odası adlı Atina'daki Odeon Konservatuvarı için özel tasarladığı yerleştirmesinin icrasındandı e levin'den ev eşyalarından mobilyalardan oluşturdu. Yani sehpa koyduk, Kemler gibi mobilyalar, ne bileyim cezbe gibi elde görmeye açın aldığımız aletler, objelere tel çekerek, dedik gererek, onlara müdahale ederek onları müzik aletine dönüştürdüğü ve açılış döneminde müzisyenlerin birebir bunları icra edebildikleri bir entegrasyon bu. İşte biraz önce o icradan bir bölüm dinlediniz. Dokümantal evet bir görsel sanatlar eğitimi, özellikle 14. Dokümantada bu yıl hayata geçen dokümantada ses Yani işitsel ve duysal üyeler e, görsellik kadar ön planda neredeyse onunla eşit derece ele alınmış. E, Türkiye'den bir başka sanatçıya geçmek istiyorum. Dokumentada da yer alan Banu Cennetoglu. O da şu dönemde e, Almanya'da bir misafir sanatçı programında ama yine Türkiye kökenli bir sanatçı. Onun Genadius Kütüphanesi'nin avlusunda sergilenen, bir yerleştirmesi var dokümantada, Atina'da, Kassel'de de bir projesi olacak ama 10 Haziran'ı beklemek lazım onun hakkında bir şeyler söyleyebilmek için. Galeries Kütüphanesi'nin avlusunda sergilenen Gurbetin Ünlüyü adlı yerleştirmesi kütüphanenin misyonuna, varlık sebebine ve atmosferine son derece uygun ve çok manidar bir sanat çalışması olarak Öne çıkıyor. Bir günlüğün tüm kelimelerini 145 adet taş levhaya yani litografiye e, kazıyor. E, Manuscripts don't burn. Kitabın atlettiği gibi el yazmalarının ölümsüzlüğüne e, göndermesi var. Gurbetin günlüğü dedim. Gurbet kimdir? 8 Ekim 1997'de e, hayatını kaybeden gurbeteli Er söz. Elazığ'ın Palo ilçesinde doğmuş. Çukurova Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışırken tutuklanıyor. Cezaevine girip çıkıyor. Özgür Gündem Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak çalışırken tekrar tutuklanıp işkenceye maruz kalıyor. 94 meselinde kırıl bırakılmaz dağ çıkıyor ve daha çıktığı andan itibaren de bir günlük tutmaya başlı. Fakir 1997'de Günek Kürdistan olarak anılan bölgede bir çatışmada öldürülene kadar. Bunlar sonrasında basılıyor, yayınlanıyor bu günlükler fakat özellikle Türkiye'de yasaklanıyor. İşte Banu Cennetoğlu'nun dokümenta için hayata geçirdiği bu iş, kireç taşlarına litografi tekniğiyle e, gurbet elinin, yani gurbetin günlüğünün tek tek aktarılmasıyla üretiliyor. Dolayısıyla 145 taştan 145, 107 gün 82 binin içinde kelime bu taşlara e, işlenmek için önce ilk Yunanca'ya çevriliyor ve litografi tekniğiyle taşların üzerine farklı boyutlarda ki e, kireç taşlarının üzerine basılarak e, metal bir kütüphane rafında bahçeye dizilmiş bir şekilde sergileniyor. Hakikaten kelimelerle ifade etmek çok güç. Mekanda deneyimlemek en, ya da en azından fotoğraflarını görmek şart. En yüz kütüphanesinin kendisine de gitmeyi tavsiye ediyorum. İlk defa dokumentada kullanılmadı. Bence Neon Vakfı'nın örneğini yaptı. Pek çok sanat etkinliğini zaten ev sahipliği yapmış. E, hakikaten değerli ve nadide kitapların ve basılı malzemelerin de bulunduğu bir kütüphane burası. Türkiye'den Dokümentadaki sergilere iki sanatçının yerleştirmesiyle e, katılıyorlardı. Fakat Dokümenta'nın bir de özel radyo programı var. Bir kamusal radyo programı bu. E, Açık radyo gibi bir radyoda görsel sanatlar üzerine bir e, konuşma yaparken Dokümenta'nın bu radyo programına değinmeden olmazdı. Evet. 17 Eylül'e kadar Dünya Dört Bir tarafından çeşitli dijital ya da e, SM bandından yayın yapan radyolarla iş birliğiyle oluşturdukları... ...ve sanatçılara özel iş sipariş, ses işleri sipariş ettikleri bir program bu. Every Time a Dearly Sound adlı bir program. Özel bir küratörle çalışıyorlar, pek çok sanatçı ve radyocuyla iş birliği yapıyorlar. Buraya da Türkiye'den iki sanatçıya özel sipariş var... Biri Aslı olduğu Future Tense, Gelecek Zaman, diğeri Nasantour Speech, Konuşma. Öncelikle Aslı oğlundan bir kısa bölüm dinleyeceğiz. 4-5 dakikalık bir bölüm olacak. Future Tense, Gelecek Zaman tamamen falcılara ve astrologlara gönderme yapan bir iş. Türkiye'nin hali hazırda içinde bulunduğu politik ortamda ve sansür koşulları altında gelecekle ilgili tahminde bulunmak ancak... E, falcılara ve astrologlara düşer. Açıkçası başka kimsenin pek bir şey söyleyebileceği yok. Onların kendileri hakikaten bir otorite e, konumu içinde bulunmuşlar. Işıkların konumlarına bakarak, yıldızların pozisyonlarına bakarak gökyüzünde bombalar atılacak mı diye söyleyebiliyorlar. Gezegenlerin konumlarına bakarak ekonomik kriz hakkında yorumda bulunuyorlar. Türkiye'nin geleceğine dair pek çok şey astrologlar ve falcılar Söllöja. Aslı Çavuş bu projektet inne Kancan Çavuş, Murat, är ledsig. Dior, midi, de ise İsmail Bundan 4-5 Writers and painters will be banned from entering Turkey. Ismail from Nisan Tasi, Istanbul, states that Orhan Pamuk will be imprisoned. He won't be able to enter Turkey like many other writers and painters. Can Dümdar will be able to return to the country for a while once the transition into the executive presidential system is completed. President Erdogan will be pressured to allow this from the outside. Music in Turkey will be more heavily influenced by the Arabic style and so will Turkish cinema. Art will turn its face to the Middle East. Nobody will remember the name of the Turkish Republic's founder, Mustafa Kemal Atatürk. But then we'll go back to where we started. The Republican system will make a comeback. Women will save the future. A woman with big breasts is nursing Western Turkey. She is a fair-skinned woman, like the pagan goddesses of Anatolia. There are many Venuses in this cup, pointing to women saving the future here. Murray from Nisan Tasi, Istanbul, reports. Turkey's fortune is sealed behind a gateway. The residues of the coffee grounds resemble the Alps. The relations with the European Union are going to be defining the next era for Turkey. There is a thick snake, like a cobra, which is stealthily moving from the west to the east, raising its head near Sivas in eastern Anatolia. This is also where past disasters began in Turkey, and thus the trauma is repeated. A woman with big breasts is nursing western Turkey. She is a fair-skinned woman, like the pagan goddesses of Anatolia. There are many Venuses in this cup, pointing to women saving the future here, A man with his legs spread has one foot in the Asian Sea, pointing out an expansion or an integration, connecting things that we deemed separate until now. Sadece sanat programında Aslı Çavuşoğlu'nun bir ses işini e, dinledik. Topalde 50 dakikalık aslında bir yerleştirme bu. E, falcıların ve astrologların Türkiye'nin ve dünyanın aslında geleceğine dair öngörülerini içeriyor. Aslında propaganda, haber ve e, falcılık hepsinin... Bunları, bunlar sayesinde ortaya çıkmış bütün enformasyonları bir araya getiren bir çalışma. Orijinali aslında Pinçuk Sanat Merkezi tarafından bir gazete formatı olarak sipariş edilmişti. Şimdi ise radyo haberleri gibi bir formatta. Dokümenta'nın yani bugün Açıcan Sanat Programı'nda gündemde olan sanat etkinliğinin radyo programının bir parçası olarak yayınlanıyor. Çeşitli i̇şte radyo kanallarında işte açık radyoya taşımış olduk bizde. Yine dökümen kanun radyo e, kanalı için radyo programı için e, yeni ses işi üretmiş bir diğer sanatçısı Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli isim Nasan Tur. Onun çalışmasının adı Speech. O da toplamda 40 dakikalık bir yerleştirme bir ses yerleştirmesi ama biz 2-3 dakikalık bir bölümünü dinleyebileceğiz programın sonunda ve harici sanat programını bu haftalık böyle kapatacağız. Nasan Tur uzun süredir e, politik bir araç olarak konuşma yani politikacıların konuşmalarına ve bunun sayesinde bunu bir araç olarak kullanarak itibarlarını pekiştirme yollarını araştırıyor. Bu konuşmaların kompozisyonu, yapısı, ritmi, vurgunun nerede olduğu gibi çeşitli konulara odaklanıyor. Sosyal medyada, televizyonda, radyoda e, nasıl farklılaştığına bakıyor ve dönemin ruhunu nasıl ele geçirdiğini, hedef kitleyi nasıl tavlamaya ve onlara nasıl kendi konuşması yoluyla ideolojisini empoze etmeye çalıştığını araştırıyor. Dolayısıyla şunu yapıyor, farklı coğrafyalarda Türkiye'de dair elbette politikacıların konuşmalarından çeşitli bölümler alıyor. Onların söylediği sözleri duymuyoruz ama bazı ziyade duraksama anlarını, alkışları, seslerini, nefeslerini, vurgularını e, duymak mümkün oluyor. Bunları miksleyerek yepyeni bir, tezkerleştirmesi hayata geçirilmiş. Programın son birkaç dakikasında bundan bir bölüm dinleyeceğiz. Böylece Haliçten Sanat Programı'nı bu haftalık kapatmış olacağız. Ben programdanız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.